Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Anadolu Ajansı'ndan Efsun Yılmaz'ın haberine göre Avrupa Birliği, Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi projesi kapsamında İzmir'de resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla bir eğitim düzenledi. Burada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay. İklim değişikliğinin ekolojik sistemlerdeki yeri konulu konuşmasında ormanların iklim değişikliği konusundaki faydalarını anlattı. Tolunay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 Ağustos'ta başlayan ve Seferihisar'la Menderes ilçelerine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra ancak kontrol altına alınabilen yangının sonuçlarını ilişkin değerlendirmede bulunarak, İzmir'deki yangında zarar gören Kızılçam Ormanı'nın eski haline dönmesi için 30 yıl gerek dedi. Tonlay şöyle devam etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki alan zarar gördü. Ağaçlandırma yetkisi de onlara ait. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda tasarrufu yok. Orman Genel Müdürlüğü belediyeden destek isteyebilir tabii ki. Yangın sırasında da işbirliği yapıldı zaten. İzmir Büyükşehir Belediyesi bakanlıktan izin almadan... Orada çalışma yapamaz. Hem yasal değil hem de kargaşaya yol açar. O nedenle ağaçlandırma çalışmasının da işbirliği halinde yapılması lazım dedi. Ancak zaten buranın Kızılçam ile ağaçlandırılmaması gerekiyor. Zira çıra eken yangın biçer. Kızılçam ormanları çıra gibi yanıyor. Dünyanın dört bir yanında fosil yakıtlara karşı mücadele eden 350 aktivistleri, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği 16. İstanbul Bienaline protesto etti. 7. Kıta adıyla gerçekleşen Bienal bu sene özellikle ekolojik tahribat ve iklim krizi konularını odağına aldı. Gerçekleşen protestonun nedeni ise Bienal sponsorları arasında fosil yakıt şirketlerinin olması. Yani bir tutarlılık yok diyor aktivistler. Sabah saatlerinde Bienal mekanlarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde İstanbul Resim ve İkel Müzesi önünde bir araya gelen aktivistler... Pankart açtı, fosil yakıt parasından vazgeç dedi. Aktivistler ayrıca BNL katılımcılarına arkasında iklim krizi çağında sanat kurumlarının fosil yakıt şirketlerinden finansal destek alması kabul edilemez yazan yapma dolarlar dağıttılar. 350.org aktivisti Ege Tok İKSV'yi öz eleştiri yapmaya ve bir an önce bu hatasından dönmeye davet etti. Ege Tok açıklamasını dünyanın dört bir yanından milyonlarca genç iklim için bir an önce harekete geçmemize söylerken, sanatın ve sanatçının kömürün karası, petrolün katrını yeşile boyamaya çalışan şirketlere ihtiyacı olamaz olmamalı diye sonlandırdı iklim aktivistleri başta kültür ve sanat kurumları olmak üzere fosil yakıt şirketlerinden destek alan kurumlara karşı ses çıkarmaya devam edeceklerini söyleyerek eylemlerini bitirdiler. Kaz Dağları'ndaki Kirazda köyü yakınlarında büyük bir doğa alanına neden olan altın madeni projesinin durdurulması ve süresi 13 Ekim'de dolan işletme ruhsatının yenilenmemesi için yörede yaşayan çevre aktivistleri ve sivil toplum örgütleri Çanakkale'de bir araya geldi. Kaz Dağları dayanışmasının düzenlediği protesto eylemine iskele meydanında toplananlar Kirazlı giderse tüm Kaz Dağları gider, Kirazlı durdurulamazsa diğer projeleri durdurmakta güçleşir diye söyledi. Kalabalık grup adına kaz Dağları denişmesinden Ferzan Aktaş, Ayşegül Sandıkçıoğlu ve Necra Kamburun yaptığı basın açıklamasında Taşeron şirketinin süresi biten ruhsatının yenilenmemesi istendi. Altın madenciliğinin tehlikelerinden birinin de siyanür kullanımı olduğuna dikkat çekilen açıklamada projede 18.900 ton siyanür kullanılacağı anlatıldı. Siyanür açık havada buharlaşacak ve ayrıca atık yığınları ve havuzların altında yer alan membranların yüzlerce ton basınç altında delinme, yırtılma, çürüme, çökme ve deprem gibi nedenlerle sızdırması sonucu yeraltı sularına ve toprağa karışacak, insan ve diğer tüm canlılar üzerinde ölüm ve hastalık saçacak dendi. Çanakkale ve yöresinin birinci derecede deprem bölgesi olması ve projenin fay hatlarına çok yakın olması nedeniyle kaza riskinin büyük olduğu vurgulanan açıklamada kaz dağları ve çevresinde sırasını bekleyen onlarca projeye dikkat çekildi. Antalya Kaş'ta bulunan Kaputaş plajının üzerinden geçecek 28 kilometrelik yol için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün izin verdiği Antalya 4. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası, otoban projesine Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun verdiği izne karşı dava açmıştı. Proje Antalya'da mevcut karayoluna alternatif olarak planlanan 28,7 kilometrelik iki şeritli bölünmüş karayolunu içeriyordu. Antalya 4. İdare Mahkemesi dava ile ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporunu esas aldı. Raporda yolun 2842 metrelik kısmının koruma esaslarına uygunluğunu bozacağını ve planlanan yolun Birinci derecede Doğasit alanının en uzun kenarından geçerek deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü bilgisi yer aldı. Sit alanının ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlanma yapıldığı bilgisinde verildiği raporda sit alanının bütünlüğünü mutlak surette bozulmasına neden olacağı kanaatine varıldı. Raporda ayrıca bölgeye özel endemik bir tür olan Likya Kaş Orkidesi ve Kaputaş Andızotu'nun proje bölgesinde yayılım alanına sahip olduğu ifade edilerek Eğer proje güzergahı değiştirilmezse bu bitkilerin de tehlike altına gireceği ifade edildi. Antalya 4. İdare Mahkemesi oy çokluğuyla alınan karar neticesinde projenin hukuka uygunluğu bulunmadığına karar verdi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri